Ebeveyn rehberliği, bu videonun bazı materyalleri 13 yaşın altındaki çocuklar için uygun olmayabilir. Evvel zaman içinde, anlattığımız bu peri masallarının üstümüzdeki dünyada var olduğu zamanlarda Kolosya Krallığı varmış. Krallığın doğusunda balkaba Devi yaşarmış. Balkaba Devi, o zamana dek yaşamış devler içinde en büyüğü ve en korkuncuymuş. O zaman insanlar temel gıdalarının ne kadarının meyve, sebze ve patates olması gerektiğini bilmiyormuş. Lezzetli diye patates içindeki fazla karbonhidrat ve hareketsizlik yüzünden yaşayanların büyük bölümü aşırı kilolu hale gelmiş. Bu balkabağı devi için altın bir fırsat haline dönüşmüş. Çünkü özellikle kilolu çocukları gözetler, onları yakalar ve kendisine köle yaparmış. Hadi içeri gir. devinin seni yakalamasını istemezsin değil mi? Geliyorum baba. Bu Kolosya'daki herkesin içine korku salmış. Özellikle de Kral Reynar'ın kızı Dayana tıpkı Kolosya'daki diğer çocuklar gibi kiloluymuş. Prensesin yanında daima iki tane sihirbaz olacak. Onu sürekli koruyun. ''Ve her yere mesaj yollayın. Malkabağ devini başarıyla bertaraf eden kişi şövalyelik faizine hak kazanacak.'' ''Emredersiniz.'' Prenses asla sarayın dışına bırakılmıyormuş ve peşinde hep iki muhafız sihirbaz varmış. Bu arada mesaj kral tarafından şövalye ilan edilmek isteyen insanlara ulaştırılmış. Ama ne kadar istekli olurlarsa olsunlar, devi düşündükleri andan itibaren bir sopayı bile doğru tutamıyorlarmış. Krallığın doğusunda fakir çiftçi Patroklos, eşi Dafne ve oğlu Aynıs'la birlikte yaşıyormuş. Balka devinin yer altındaki inine yakın bir yerdeki geniş arazilerinde patates yetiştiriyorlarmış. Aynıs'tan tıpkı prenses gibi aşırı kiloluymuş. Şekir aile parasının çoğunu onun doymak bilmez midesi için harcıyormuş. Bu yüzden kendileri fazla bir şey yiyemiyormuş. Aşkım bu para meselesini ne yapacağız? Merak etme hayatım bir yolunu bulacağım ben. Bir gün Patroklos ve Enos tarlada patatesleri çıkartırken önlerinde yer aniden sarsılmaya başlamış. Olamaz bu... Bu balkabağ devi kaç! Hayır baba kaçamam çünkü çok yorgunum. Madem öyle arkama saklan çabuk ol. Enos babasının arkasına çökmüş ama boşuna çabalamış. Sanki ince bir direğin arkasına saklanıyor gibiymiş. Balkabağ devi zavallı adam ve oğluna doğru yaklaşırken her adım attığında yer sarsılıyormuş. Peki şimdi ne yapacağız? Korkup endişelenen Partropluz, balkabağı devi onlara doğru yaklaşırken etrafına bakınmış. Yakınındaki bir patatesi almış ve balkabağı devine fırlatmış. Patates uçarak doğruca devin ağzına girmiş. Özür dilerim, ben koşamam baba. Sorun değil oğlum, ben seni seviyorum. Tam o anda dev büyük bir gürültüyle önlerinde yere devrilmiş. Bilmiyorlarmış ama... Patatesler devler üzerinde sihirli bir iksir etkisi yaratıyor ve onları ebedi uykuya yatırıyormuş. Ne oldu? Ha? <gülüyor> bu bir mucize. Melekler bizi korumuş olmalı. Daphne koşarak gelmiş. Eşiyle oğlunun iyi olduğunu görünce onlara sarılmış. Ah, Kortulduğunuza çok sevindim. Ama bu devin çiftliğimizde ne işi var söyler misin bana? Bunu söyler söylemez, Balka devi birdenbire parlayan bir toz bulutuna dönüşmüş. Geride sadece bir avuç tohum bırakmış. Bunlar da dev yere düştüğünde etrafa saçılmış. Haber duyulduğunda krallıktaki herkes çok mutlu olmuş. Özellikle de kral Reynir. Bu harika bir şey sevgili kızım Dayana. ''Artık sürekli sihirbazlarla gezmek zorunda değilsin ve şimdi krallıkta istediğin yere güvenle gidebilirsin.'' Bütün bu heyecan ve mutluluk ortamı içinde kralın şövalye yapmayı unuttuğu çiftçi bu duruma çok alınmış. Ve tabii ki Daphne de öyle. Ancak Aenus bunu çok fazla düşünmüyormuş. Balkabağ deviyle yaşadıkları korkunç karşılaşmadan sonra Aenus kilo vermeye karar vermiş. Lifli sebze ve meyveler belli miktarda yumurta yiyormuş. Kalitesiz yemekten kaçınıyormuş. Düzenli olarak egzersiz yapmaya başlamış. Birkaç ay sonra bahar geldiğinde kilo vermiş ve daha hareketli olmuş. Ve bir gün Enes patates tarlasında egzersiz yaparken tarlada büyüyen asmaları fark etmiş. Baba bu çok tuhaf. Her yerde asmalar büyüyor. Evet. Ne olduğunu merak ediyorum. Vahşi bir bitki olmalı. Eh bırak büyüsün. Asmaları görmezden gelip işlerine devam etmişler. Ertesi sabah tarlaya gittiklerinde balkabağ devinin kafasıyla kaplı olduğunu görmüşler. Olamaz. Bir balkabağ devi yeterince kötüydü ve şimdi burada koca bir ordu var. Patates tarlasının dev kafalarıyla dolu olduğunu gören Kolosya halkının yüreğini korku salmış. Ama yüzler oluşmayıp, hareketle olmayınca insanlar yavaş yavaş yatışmış. Artık sağlıksız yemeği bırakan Eynas bile neredeyse her şeyi tatmaya yönelik çocukluk alışkanlığına karşı koyamamış. Ve bu bal kabaklarından birinin tadının nasıl olduğunu merak etmiş. Hmm... Ah bu bal kabaklarını tatmayı çok istiyorum. O gün ilerleyen saatlerde babası iş için bir yere gidince Enes tarlaya gitmiş. Bal kabağından bir dilim kesmiş ve tadına bakmış. Oh, bu gerçekten çok leziz. Lokmalar birbirini takip etmiş ve kısa sürede bütün bal kabağını bitirmiş. Gerçekten çok leziz. Söyleyeyim de annem de denesin. Anne, balkabağından birazcık yedim. Çok lezzetli yedi. Sen de denemelisin. Ne? Bilmediğin şeyleri yememen gerektiğini biliyorsun. Çok kötü hastalanabilirsin. Biliyorum anne ama elimde değildi. Ah oğlum, bunu nasıl yapabildin? Peki ya sana bir şey olursa? Merak etme, ben gayet iyiyim. O akşam Patroklos eve geldiğinde olanları duyunca şoke olmuş. Aa, baba, lütfen bu konuda sen de başlama. Gayet iyiyim ve sen de denemelisin. Balkabakları çok lezzetli. Patroklos bunu biraz düşünmüş. Ve patates yerine balkabağı yetiştiği için bütün aile çok açmış. Ve bir kez denemeye karar vermiş. Ve Daphne şöyle demiş. Onu suya koyup bir süre kaynatabilirim. Bu harika. Oturmuşlar ve haşlanmış balkabağını birlikte yemişler ve ilk ısırıkla birlikte yüzleri ışıldamış. Bu gerçekten çok iyi. Bu kadar lezzetli olmasını ben de beklemiyordum. Sonraki birkaç gün Daphne yaratıcılığını kullanmaya karar vermiş ve içine süt, yumurta, şeker, baharatlar gibi malzemeler karıştırmış. Ardından tepsilere hamur olarak yaymış. Tepsileri pişmesi için fırına vermiş. Hayatlarında bu kadar güzel bir şey tatmamışlar. Hepsi çok mutluymuş. Diğer balkabaklarını da toplayıp depoya istiflemişler. Ve Daphne her gün leziz balkabaklı keklerden yapmış ve mutluluk içinde yemişler. Bir gün kral çiftçinin kulübesinin önünden geçerken burnuna balkabağı kekinin muhteşem kokusu gelmiş ve derhal arabayı durdurmuş. Git ve bu kokunun ne olduğunu öğren. ''Muhteşem kokuyor.'' Uşak dönerek şöyle demiş. E, e, e, ''Çiftçinin karısı bal kabaklarını fırınlıyor.'' ''Ne dedin? Bana hemen bir tane getir.'' Uşak gidip keklerden birini getirmiş ve tattıktan sonra birkaç dakika beklemiş. Kral da keki tatmak için sabırsızlanıyormuş. Bir ısırık almış ve o anda yüzü birden aydınlanmış. Hımm işte bu muhteşem Çiftçi ve ailesini buraya çağır. Endişeli olan Patroklos oğlu ve eşiyle birlikte kralın huzuruna çıkarılmış. O kek muhteşemdi. Seni ödüllendirip şövalye yapacağım. Ama önce söyle bana bu muhteşem kekleri nasıl yaptın? Patroklos, dev bal kabakları ve kekleri nasıl yaptıkları da dahil olan biten her şeyi anlatmış. <gülüyor> Soylu ve cesur adam, seni şövalye yapmayı unutmuşum. Kral, çok mutlu olan çiftçiyi şövalye ilan etmiş. Patroklos, Nafni ve Enis kraliyet ailesinin önemli bir parçası olmuş. Enis nasıl diyet yaptığını bizzat krala açıklamış. Sadece patates yemediğini... Sebze ve meyve ile diyetini dengeleyip sağlıklı olduğunu anlatmış. Kral kısa süre sonra krallıktaki herkesten sağlıklı ve dengeli beslenmelerini istemiş. Buna kendi kızı da dahilmiş ve zamanla aşırı kilolu oranı düşmüş. İnsanlar daha hareketli olmuş ve Kolosya kısa sürede dünyanın en sağlıklı ülkesi olarak tanınmış.